İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Bugün hem Sayın Hasan Meriç de sevgili Beti Gülöngen. Üniversitedeki görevleri nedeniyle stüdyoda değiller. Ben tek başıma sizlerle bu programı gerçekleştireceğim. Ama ne mutlu bana ki karşımda sevgili dostum Doktor Muhtar Çokar var. Kendisiyle dün kutlanan Dünya AIDS günü bağlamında biraz AIDS konusunu ama özellikle işin sosyal yönünü konuşacağız. Muhtar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ticaretin ne demek seninle sohbet her zaman çok keyiflidir. Muhtar senin e, görev yaptığın kuruluş İnsan Kaynaklı Geliştirme Vakfı. Doğru. İnsan kaynağını Geliştirme Vakfı'nda görev yapıyorum. Ee, evet. Yaklaşık 17 yıl oldu. Yani Bayağı. Bir, bir, bir birimde bu kadar bir kuruluşta bu kadar görev yapmak iyi müdür kötü müdür bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, birçok sivil toplum örgütü var. hani Onların yapılanmaları onların önemi bunlar yatsımaz birer gerçek ama e, özellikle senin sivil toplum örgütleriyle ilişkin çalışma şeklin falan olması gereken bir sivil toplum örgütçüsün Sen, ee, ben ben Hem birey olarak hem de kurumumuz aslında işbirliğine yatkın bir kuruluş. Hem bizim yönetimimiz hem çalışanlarımız dünyada belki iki çeşit insan var, iki çeşit yapılanma var diyebiliriz. Bir kısmı rekabete çok açık olanlar, yatkın olanlar, birbirlerinin üzerine basarak tırmananlar. Bir kesim de iş birliği yaparak daha doğrusu kendi varlığını başkalarının varlığına borçlu olduğunu bilerek işleri yürüten insanlar kurumlar var. Eee ben kendimin ve kurumumu bu ikinci kategoride evet. bulmak istiyorum. E, yaptığımız işlerin hepsini e, bu doğrultuda yapmaya yani çalışıyoruz. Bu yaklaşımız da zaten hem fark ediliyor hem, biraz ilgilenen dikkatli bakan gözler görüyorlar. E, peki sizin vakfın neden bir aralık günü e, bu vakıf bağlamında seni e, konuk olarak aldığımızı söyleyeyim. E, yıllardan beri AIDS e, özellikle e, duyarlı gruplar dediğimiz e, riskli davranış içindeki gruplar belki eski adıyla. Ee, o gruplarla ilgili çok fazla çalışma yaptım Çok eğitim çalışmaları yaptım Sonra belki insan ticaretleriyle ilgilenmeye başladınız Son yıllarda ağırlık olarak ama seks işçileriyle e, Çok çalıştınız Bu nedenle e, Benim artık bir tıbbi sorun olmaktan çok Gün geçtikçe bir sosyal sorun e, Sosyal bir problem olduğunu düşündüğüm Eğit konusunda e, Bu açıdan ele alan e, Uzun süreden beri ele alan e, Bir e, çalışma yaklaşımınız var Biraz onları konuşalım dedim. Evet, e, insan Kaynağanı Geliştirme Vakfı e, öncelikli konusu çalıştığı alanların başında e, nüfus ve kalkınma geliyor. E, nüfus derken e, üç bileşeni var nüfus alanının. E, göç var, doğumlar var, ölümler var. Ölümlerle uğraşmıyoruz e, ama işin e, doğum kısmı dediğimiz üreme sağlığı alanı hı hı. ve göç e, bizim iki öncelikli alanlarımız Ee, göç alanında 7 e, tane ofisimiz var. E, bunlara yönelik e, bu ofislerde e, sığınmacılara ve göçmen e, mültecilere e, psikososyal destek veriyoruz. E, ama yüreme sağlığı alanında... E, ...kadın çocuk sağlığı yanı sıra... ...cinsel yola bulaşan enfeksiyonların önlenmesine... ...ve özellikle HIV enfeksiyonunun... ...önlenmesine yönelik... ...savunmasız gruplarla çalışmalar... ...yapıyoruz. Evet, bu, örneğin Eğit Savaşım Derneği ya da... ...Pozitif Yaşam Derneği gibi derneklerin... ...birçok sivil toplum örgütü var aslında... ...erili ufaklı bu iki tanesi belki... ...daha eski ve daha hani bildik isimleri... ...tanıdık sivil toplum örgütüde... ...ama bütün bunların içinde... ...herhalde en uzun süredir devamlılık... ...göstererek bu konuya eğilen kuruluş sizlersiniz ve senin gerçekleştirinin içinde olduğun projeler. Şimdi seks işçileri falan gelmeden önce e, belki de e, bir rapor yayınlanır. 1 Aralık Dünya AIDS gününden önce yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce. UN AIDS tarafından Birleşim Fetlerinin AIDS ile ilgili bölümü ve geçilen yıl içinde AIDS konusunda her ülkede Demografik olarak epidemiolojik olarak neler değişti neler oldu neler bitti işte o rapora baktığımız zaman sayılara boğmayalım dinleyicileri ama işte 30 milyondan fazla bireyin bu sorun nedeniyle yaşamını yitirdiğini şu anda 33 34 milyon kadar hivet pozitif onunla yaşayan insanlar olduğunu her zamanki gibi yıllardan beri Afrika'nın büyük sorunu yaşadığını ama özellikle Doğu Avrupa ve Asya'da öngörülemeyen ve ileride çok büyük tehlike arz edecek bir artış olduğu görülüyor söyleniyor. Ee, ve Türkiye'nin de e, durumu bu raporla rapor içine ufak bir yer almakta. Tabii Türkiye'den e, bu veriler Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Türkiye'den giden rapor konusunu biraz konuşalım mı? Evet e, bir kere Birleşmiş Milletler'e karşı e, Türkiye'nin e, ve Türk hükümetinin bir takım sorumlulukları var. Bunlar arasında e, bir de raporlama sistemin içerisine dahil olmak var. Birleşmiş Milletler'e UnGAS raporları adı altında raporlar gönderiliyor ve bu raporlarda Türkiye'deki HIV ve AIDS konusundaki politik kararlılık, politik kararlılığa bağlı olarak politik yapılanma, tanı, tedavi, danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, önleme hizmetleri bunlar bağlamında Türkiye'deki durum rapor ediliyor, gelişmeler rapor ediliyor. Ve bu bağlamda da 2010 yılında yine Sağlık Bakanlığı tarafından bu raporun gönderildiğini biliyoruz. Peki raporda hani senin dikkatini çeken neler var? Şimdi raporu Birleşmiş Milletler AIDS ile ilgilenen kuruluşu olan UN raporuyla bir paralel olarak incelersek. Aslında bir paralellik şu anlamda var. İki yıldır bu UN AIDS tarafından... ...açıklanan raporlarda... iyimserliğe doğru bir gidiş var... Evet. E, ...hatta e, sayılarda bir azalmalar var... E, ...hastalığa yakalananlarda... ...azalmalar var... ...raporların altlarındaki e, küçük yazılarda... ...işte daha iyi veriye ulaştığımız için... ...bu sayılarda bir azalma var... ...bunun için bir iyiliğe... E, ...kapılmayın... ...bir iyi görüşe kapılmayın... ...durumu daha iyi bildiğimiz için... E, ...bu sayılar azalıyor... ...yoksa insanlar çok iyi kendilerini korumaya başladılar... Tanı tedavi Hı. yöntemleri çok gelişti, herkese ulaştık anlamında değil bunlar diye açıklayıcı ibareler var. Ee, bizim raporlarımızda, Türkiye'nin raporları da buna paralel olarak iyileşmeler gösteriyor. Hı. Ama da, doğrusu işin içinde olan insanlar için e, her zaman bu iyiliği görmek mümkün değil. Çünkü biz e, biliyoruz ki son 10 yıl içerisindeki Hivates alanındaki e, Türkiye'deki ilerleme daha önceki 10 yıllardan daha geri. Hı hı. Burada bir çelişki var. Mesela i̇şte ulusal bir e, AIDS danışma kurulu ya da AIDS e, hani kurulu gibi bir şey var mıdır sağlıklı? Ulusal orta? AIDS komisyonu var. 1996 hı hı. yılında kurulmuş. Yani Türkiye'deki salgının ortaya çıktığı yıldan 10 yıl sonra hı hı. yaklaşık kurulmuş bir ulusal AIDS komisyonu Epey var. Epey düşünülmüş yani. Epey düşünülmüş. <gülüyor> O 33 kuruluştan oluşan e, içinde sivil toplum kuruluşlarının, e, hükümet kuruluşlarının, e, yani hükümet kuruluşları derken bakanlıkların olduğu e, bir komisyon bu. Tüzel bir e, kimliği yok, bir yasası yok ama e, bütün bakanlıkların temsilci gönderdiği, e, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen, e, toplantılarını e, senede iki defa, ...yapmak üzere kendini adayan bir kuruluş. Peki, ne kadar toplanıyor senede? Benim katıldığım son toplantı ki... ...ondan sonra toplantı Hı -hı. olmadığını biliyorum... ...yaklaşık 3 yılı aştı. Yani üç yıldan beri... ...Ulusal Eğitim Komisyonu Ağiz Türkiye'de Komisyonu. toplanmıyor. Toplanmıyor, evet. E, i̇htiyaç yok herhalde, bittiyor e, mu? Şimdi... İşe nereden baktığınıza <gülüyor> bağlı... ...bu duruma nereden baktığınıza bağlı... ...belki bunun... ...temellerini de çok eskilerden... ...bulmak mümkün olabilir... E 30 yıldan beri Türkiye'de eee eats geldi patladı patlayacak felakete doğru gidiyoruz. Bir bir söylentileri bir vardı. Bir taraftan öyle söylüyorduk. Fakat bir türlü bu patlama gerçekleşmedi. çok kronik bir gidiş var. Başlangıçta 20'şer 30'ar kişi hastayla yakalanırken bildiğimiz kadarıyla Hı -hı. rapor edilenler için söylüyorum. Daha sonra 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi, 300 kişi senedeki derken rakamlar mı? senedeki rakamların. Senedeki rakamlar şimdi 500'lerde, 600'lerde seyrediyor. Bunlar tabii bilebildiğimiz kesim. Ne kadarını biliyoruz? Hiç bilmiyoruz. O konuda da bir şey söylenince çok spekülasyon oluyor herhalde. Evet. Yani o bunun kaç mesidir kim bilir falan. Elinde Fakat bir şey. şöyle bir de veri elimizde söz konusu. HIV enfeksiyonunun son dönemi olan AIDS dönemi için de veriler düşük. Hı. AIDS dönemine girmiş olan bir hastanın sağlık kuruluşlarında Türkiye'de atlanmış olması, daha doğrusu tanı konmamış olmasını bir düşük Hı. olasılık olarak Hı. düşünüyoruz. O nedenle AIDS vakalarının da düşük olması nedeniyle onunla bağlantılı olarak Hı. en fazla 1000 olsun, 1500 olsun diyoruz. Yine Hı. de bu bir başlangıç bir salgın için. Bir Tabii. başlangıç sayısı. Yani sayıların uzun süreden beri böyle stabil gitmesi ya da o sıçramayı, o patlamayı yapmaması aslında sevindirici bir şey. Demek ki Türkiye bu evet. yüz gelmiyor, girmiyor. Demek yanlış bir yaklaşım oluyor değil mi? E, sayıların böyle olması e, kronik bir durumu. Salgında Hı -hı. yavaş ilerleyen bir salgını e, gösteriyor. E, pek çok nedeni var bunun. Türkiye'deki e, cinsel networkler, cinsel alışkanlıklar... Ee, ...ilk cinsel ilişkiye başlama yaşı... ...evlilik içerisinde, evlilik dışında... ...çok partnerli olmak, olmamak... ...seks işçileri... ...hep damar içi, damar içi uçuş, madde bağımlılığı... ...bütün bunlar e, salgının... E, ...nasıl gideceği konusunda belirleyici oluyor. Evet. Biz... E, ...belki çok telaşeci, endişeci endişeli gruplar olarak... ...mesela... E, ...bir turizm ülkesi olmasından endişe duyuyoruz Türkiye'nin yanlış anlaşılmasın yani turizm ülkesi olmamız çok iyi bir şey ama e, insanların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte e, AIDS'in patlak e, salgınında bir artma bekleniyor çünkü evlerinden uzak olan insanlar tatile çıkmış olan insanlar e, cinsel ilişkiler ...davranışlarını değiştirebiliyorlar. Hı. Çok partnerli olabiliyorlar... ...başkalarıyla cinsel ilişkide bulunabiliyorlar. Ee, örneğin Avrupa'dan gelen... E, ...turistlerin... E, ...bir kısmının Türkiye'de cinsel ilişki... ...için e, gelmekte... ...olduğunu bildiren bir takım... E, ...kaynaklar da var. E, onun ötesinde e, biliyorsunuz... E, ...kuzey ülkelerimizde... ...giderek artan... E, ...bir salgın var. Şimdi bu bir dönem bu kuzey ülkelerinden... ...özellikle seks işçileri... Geldikleri zaman yabancı guruklu. Buna ben tepki gösteriyordum. Bilmiyorum yanlış mı yaklaşıyordum. Sen lütfen düzelt eğer yanlış bir şey söylüyorsam. Çünkü e, o komşu ülkelerden gelen e, seks işçilerindeki AIDS ya da hepatit ya da tüberküloz pozitifliği Türkiye'deki seks işçilerinden çok farklı değildi ama geçen sürede o ülkelerin seks işçilerinin de olması bile ülke genelinde örneğin Ukrayna'da örneğin Rusya'da çok ciddi bir artış oluyor son zamanlarda değil mi öyle bir Çok haklısınız. Aslında seks işçilerinde de öyle o mi? ülkelerde yüzde %30-35'lerden bahsediliyor. Çok büyük, çok büyük rakam. Çünkü damar içi madde bağımlılıklarıyla bir arada Evet. Var oldukları için seks işçiliği damar içi madde bağımlılığıyla birlikte yürütüldüğü hı hı. için iki kat belki artmasına neden oluyor. Ama aynı seks işçilerini eğer bilmiyoruz muhtemelen paylaşıyorsa iki evet. ülke oradaki HIV pozitiflik Türkiye'de de yaygınlaşacaktır. Peki biraz bu UNEDS'in Türkiye'den gelen raporundaki en azından eksiklikler ya da çok hemfikir olmadığı noktaları değineceğiz ama bir müzik arası verelim. Bugün 3 parça dinleyeceğiz. Her, önce sağlık programında olduğu gibi. Bu 3 parçayı da Fransızca seçtim. Fransızca seçmemin nedeni bir CD var elimde. Solidarity en Foncida diye 90 yılından başlayarak Fransa'da Acesli Çocuklarla Dayanışma adı altında ve çok sayıda müzisyen bir araya geliyorlar ve 3 yılda bir, bir CD çıkarıyorlar. Bir, bir dizi konserle birlikte. E, bu e, konserlerin bütün gelirde e, AIDS sorunu yaşayan, HIV AIDS ile yaşayan çocukların aile, ileride iş bulmaları, bir ev, bir barınak bulmaları, hukuksal onlara destek ve örneğin tatil olana verilmesi bu çocuklara gibi e, işlerde kullanılıyor. İşte bu konserler e, bağlamında bir CD'den örnekler dinleyeceğiz. İlk parçayı Zazi ve Cezayir asıllı Fransız sanatçı Fadil, yani birlikte seslendiriyorlar La Mémoire qui flanche. Jeanne qui flanche je me souviens plus très bien yeah, yeah, yeah. comme il était très musicien il jouait beaucoup des mains tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleue t'es du poignet un long baiser sans fin j'ai la mémoire qui flanche je me souviens plus très bien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 Changeait-il tout le temps de couleur pour un nom, pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je m'en souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il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 94.9 Açık Radyo'dayız Önce Sağlık Programı 2 Aralık 2011 Sevgili Muhtar Çokar'la Canlı yayındayız ve Dün 1 Aralık Dünyaya Tüskünü'ydi Bu bağlamda söyleşimizi sürdürüyoruz Hani klasik söylevileri bir kenara bırakıp Nasıl bulaşır, neden bulaşır, sivil sinekten Geçer mi gibi konuları Bir kenara bıraktık ve biz Türkiye'de neler olup bittiğini biraz daha Sivil toplum örgütleri açısından Neler yaşandığını dile getiriyoruz Bütün bu söylediklerimiz birinci bölümde Özellikle bu Ulusal Eğitim Komisyonu, Üniversitesi'ye giden rapordaki bir takım gerçeklerin hani tarif edilmesi ya da yalan söylenmesi demeyeyim hadi ama yani e, pek de... Öncelik olarak alınmaması. Evet belki. yani öncelik olarak çok kibarsız bir muhtar ya her zaman gibi <gülüyor> iyi bir politik tanımlama buldu yani. <gülüyor> hani atıyor falan dememek lazım. Peki e, gerçekten Türkiye'deki sağlık otoritesi için eğitim bir e, öncelikli konu olmadığı ortaya çıkıyor belki de anlaşılıyor ya da... E, ...raporların bu şekilde verilmesi... ...peki birtakım sorunlar var... E, ...hani e, aslında... ...sosyal bir e, sorundur... ...Eğitisi öyle değerlendirmek... ...daha doğru olur demiştim... ...örneğin e, insanların çok düşündükleri bir nokta var... ...bu testlerle ilgili olarak... ...bu testler isim verilerek mi... ...anonim mi yapılıyor... E, ...test yapıldığı zaman ismi hemen... ...kayıtlara mı geçiyor... E, ...işinden oluyor mu insanlar, e, bu testlerin yapılmasındaki süreçte neyi doğru yapıyoruz... ...neyi doğru yapmıyoruz ya da yetersiz? Evet, e, öncelikle test, e, tanının çok erken konulması e, HIV ve AIDS konusunda çok önemli. E, fakat bunlara yönelik de bir takım hizmetlerin yaygın olması gerekli ve belli özellikte olması gerekli... E, var olan e, hizmet sistemi içerisindeki rutin mekanizmalar e, HIV ve AIDS'in önlenmesindeki mekanizmalarla çok uyuşmayabiliyor. Evet. E, şu, e, şu nedenlerden dolayı e, öncelikle e, biliyoruz ki e, risk altındaki gruplar dediğimiz çok partner değiştiren ama çok partner değiştirirken güvenli cinsel ilişki kurallarını uygulamayabilen gruplar e, HIV enfeksiyonuna yakalanma riski altındalar. <Gülüyor> ve her toplumda salgın başladığında Öncelikle bu risk altında gruplar dediğimiz erkeklerle cinsel ilişkide bulunan seks işçileri, damar içi madde bağımlıları, kamyon şoförleri e, gibi gruplar e, risk altında olmuşlar ve öncelikle bunlarda görülmeye başlanmış. Bu grupların e, işlerinden olmayacak bir şekilde, damgalanmayacak bir şekilde, ayrımcılığa uğramayacak bir şekilde diğer insanlar için de aynı şeyler geçerli. Çünkü... HIV enfeksiyonu ve AIDS öyle bir hastalık ki siz göğsünüzü gere gere bunu söyleyemiyorsunuz. Hı. Aynı koşullardaki hepatit hastalığında Hı. çok göğsünüzü gere gere işte ben hepatit B'yim şöyle oldu böyle oldu anlatıp duruyorsunuz yani, dile getiriyorsunuz ama işte paylaşıyorsunuz, paylaşıyorsunuz konuşuyorsunuz bir yok toplantıda söyleyebiliyorsunuz ama işte ben HIV enfeksiyonum diye bir toplantıda söyleyemiyorsunuz. Hı. Söylememenizin nedeni işte işinizden olmamanız ailenizden olmamanız, etrafınızdan, etrafınızdan dışlanmamanız için, ayrımcılığa uğramamanız için. Bu nedenle bu gruplara yönelik öncelikle hizmetlerin düzenlenmiş olması lazım. HIV enfeksiyonunun tanısı konabilmesi için özel merkezlerin olması lazım. Bu merkezler isim almadan ya da insanların verebilecekleri herhangi bir isim altında... Testleri yapabilmeleri ve sonuçlarını bir danışmanlık süreci sonrasında verebilmeleri lazım. Şimdi bu soruyu bu isim almamı, anonim e, test yapmayı e, gündeme getirdiğim zaman bazen sağlık çevrelerindeki arkadaşlarımızdan da şöyle bir tepkik geliyor. E ne yani o insanın bilinsin ki etrafına bulaştırmasın. Tabi bu doğru bir yaklaşım değil herhalde. E, zaten biliniyor. Yani Hı. eğer bir danışmanlık süreci işletebiliyorsanız gelen e, riskli davranış göstermiş olan kişiye e, bu danışmanlığı verip... ...siz HIV enfeksiyonu olduğunuz zaman... ...şöyle şöyle bir süreçler başlayacak. Şurada tedavi olabilirsiniz. Yaşamınız şöyle olacak. Buralardan hizmet alabilirsiniz dediğiniz zaman... ...zaten o insanın artık toplum için... ...zararlı davranışlarda bulunmayacağını... ...çok büyük evet. ölçüde garanti altına alıyorsunuz demektir. Bu konuda endişe edecek bir taraf yok. Diğer taraftan... ...eğer bu hizmetleri oluşturamıyorsanız... ...daha vahim sonuçları oluşabilecek bir takım gelişmelere de neden oluyorsunuz demektir. Bunların başında da insanlar adlarını vererek e, test yaptırmak zorunda oldukları için ki Türkiye'nin her yerinde HIV testi yapılabilir. Hı hı, evet. En en inciray yerlerde bile, en laboratuvarlarda bile yaptırılabilirsiniz. Hı hı. Bu anlamda hiçbir sakınca yok. Ama adınızı vererek sizi tanıyabilecek koşulların olmadığı yerlerde e, yaptırmanız e, veya yaptırmamanız ...önem kazanıyor. Peki var mıydı böyle yerler Türkiye'de? Türkiye'de on yani? tane... E, ...gönüllü test danışmanlık merkezi dediğimiz... ...insanların herhangi bir isimle... ...başvuru yapabilecekleri yerler var Danışmanlık merkezinde ama sadece danışmanlık hizmeti değil... ...test, test gönüllü test... test yapıyorlar ve... ...belki test yaptırmanın o, bu amaçla... ...bu şekilde bir test yaptırmanın olmazsa olmazı olan... ...danışmanlık hizmetinde veriyorlar. Danışmanlık yani. hizmetinde veriyorlar. E, Türkiye'de e, 17 tane... E, ...vardı tı vurgusuyla söylemek hı hı. gerekiyor bunu. Şu anda sadece Şişli Belediyesi'nin sağlık merkezinde bu hizmet biz Vallahi benim bildiğim kadarıyla. Neden kapattınız burayı da neden çalışmıyor? Pek çoğunda mesela kit kalmadı. Bu hı yapacak Bazen, malzeme var. kalmadı. Pek çoğunda danışmanlar başka yerlere, eğitilmiş danışmanlar başka yerlere tayin edildiler. Bu da işte Odalar vardı. O odalar işte başka birimler tarafından alındı. Bunlar genelde olağan süreçler. Yani hmm. her programın başına gelebilir ama o programa sahip çıkılırsa ...devam eder. Kim yürütüyordu o danışmanlık... ...Sağlık Bakanlığı? Sağlık Bakanlığı'nın ...büyük ölçüde i̇şte merkezler. Yanıtlar, Ulusal Eğitim Komisyonu ve danışmanları... ...konuya hakim kişiler, otoriteler... ...le toplanılsa... ...ve öncelik tanılsa ya da... ...olması gerektiği değer verilse, eğitse... Belki bu danışmanlık merkezlerinin yavaş yavaş kaybolması... ...sayılarının arttırılması... Çok haklısınız. 3 yıl içerisinde toplanılmış olsaydı... ...belki bu gündeme gelecekti. Evet, evet. Belki de Sağlık Bakanlığı e, muhtemelen buna evet. sahip çıkacaktı. Ama gündeme gelmesi mümkün değil. Bu danışmanlık hizmeti dedin muhtar. Yani e, merkezlerde yapılıyordu bu. Şu anda şahitçe Şişli Belediyesi'nin bir merkezi var dedin sanıyorsam. Evet. Oraya isim vermeden ve ücretsiz test yaptırabiliyor evet. giden birisi. Öyle Fakat mi? bunun e, hemen belirtmek gerekir... E, isim e, verilmiyor e, ama pozitif çıkıldığı zaman bir merkeze e, sevk ediliyor ama o merkeze gidildiği Hı -hı. zaman insanlardan isim alınıyor Fakat bu isim bakanlığa kodla bildiriliyor. Evet yani, yani bu isim o merkezde gizli kalıyor bunun da şöyle bir e, gerekçeden dolayı yapıldığını biliyoruz e, Türkiye'de salgının ne durumda olduğunu bilmek Evetbet tanıları tabii. karıştırmamak e, bu Tedavileri Durumu takip saptalım, edebilmek için insanların bir yine de kendi adlarından da ayrı olsa kodlardan da oluşsa kodlardan oluşan bir kimliğinin oluşması evet. lazım. Yani isim soruluyor tedavi için gidilen ve pozitifli saptanan kişiden. İsim soruluyor isim, isim kullanılmıyor. Ee, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimi zorunlu bir konu bu. Bildirim sadece bir kodlan, işte bir baş harfi, annesinin ya da babasının baş harfi, soyadan yani bilenme harfi, doğum tarihinin son ikisi sayısı falan gibi bir kodlamayla i̇şte, gidiyor. Bu çok doğru çünkü tanı almış kişiler çok doğal bir davranışla başka başka merkezlere de gidiyorlar. Hmm. Ve Türkiye'deki sonradan bu bilgi Sağlık Bakanlığı'nda toplanıyor. Evet. Her yere farklı farklı şeylerin gitmesi Türkiye'deki Acayip durum şey, konusunda evet. bir kafalarda karışıklık meydana getireceğinden bunun evrensel bir geçerliği var. Bütün ülkelerde böyle yapılıyor. Yani Türkiye'deki de doğru bir o var. zaman hemen bu danışmanlığın önemi çünkü birçok yerde yapılıyor Türkiye'nin en ücreti köşesinde bile bu test edin ama bu ücretiyle de olsa bu testi yapılan İstanbul'da bile büyük önemli aşağılı böyle merkezlerde belki bu danışmanlık hizmeti verilmiyor. Bunun önemi yani hiç verilmiyor çünkü Türkiye'de biliyoruz ki aslında çok büyük bir rakam var. 5 milyon HIV testi yapılıyor. Evet yılda, yılda. Ve bu 5 milyon HIV testinin çok büyük çoğunluğu kan bağışlarından yapılıyor. Sayılarını bilmiyoruz ama bu kan bağışlayanları arasında e, güvenli olmayan cinsel davranışta hı hı. bulunup da e, sabırsız bir şekilde e, hastalığın tespit edilmesi sürecinden önce, zamanından önce kan, kan bağışı hı. yaparak durumunu öğrenmek isteyen insanlar da olabiliyor. Hı. Ve asıl büyük saatli bomba toplumda bu. Yani evet. gönüllü test danışmanlık merkezleri olmadığı zaman riskli davranışta bulunan insanlar kan bağışı, kan bağışı yaparak durumlarını kan öğrenmek istiyorlar. Gelecekler. Daha henüz testte saptanan bir pozitif söz konusu saptanmayacak ama o kan kullanılacak. Kan kullanılacak. Ve, ve, ve çok, çok klasik için. bildiğimiz yol e, devam edecek. Kızılay'dan yani. alınan kanda AIDS çıktı. İşte sonra Olaş böyle oldu. böyle böyle oldu. Ee, bu, bu bağlamda bu danışmanlığın önemi e, hani insanların Ee, test yapılmadan önce o testin e, sonucunun ne anlama geldiğini bilmeleri aslında önemli. İkincisi de test sonrasında da ne zaman yaptırmaları çünkü şüpheli bir ilişkim var ya da şüpheli bir riskli davranışım var deyip ertesi gün sabah uyandığı zaman test yaptırmaya gelenler oluyor. Tabii bu çok doğal bilmiyorum. bir insan davranışı. Evet. Bu endişe tabii sizi çok farklı çözümler aramanıza neden oluyor. Evet. E, bu konuda da e, bilgilendirme e, Yetersiz olduğu ha. için insanlar e, nereye, başvuracak? nereye başvuracaklarını da bilmiyorlar. İşte bu bağlamda da hani evde yapılan testler yok tükrük testi falan gibi şeyler e, bunların bu açıdan da bir sakıncası ortaya çıkıyor. Sakıncası danışmanlık Olmaz. mümkün olmuyor evde yapılan testlerde. Hı. Yani içerisinde kendi kendinize bunları okuyun yani kendi kendinize hipnotize olacaksınız Hı. gibi bir durum yok. Bir takım sorularda var bu sorulardan bir tanesi de pozitifliğini öğrenen bir kişi ne yapmalı? Türkiye'de pozitifliğini çeşitli biçimlerde insanlar öğrenebiliyorlar. Ee, bazen çok şanslı oluyorlar. Ee, bu konuya çok duyarlı uzmanlar tarafından bilgilendiriliyorlar. Ve doğru merkezlere yönlendiriliyorlar. Ama herkes bu kadar şanslı Hı. olmayabiliyor. Bu insanlar da e, danışmanlık verilmeden, ne yapacakları bilmeden sonuçları alıp... E, ...hakikaten ne yapacaklarını bilmeden bir ömür... Belki son bölümde deyinceyiz bu hak, hak ihlallerine ama dün bir aralık eğitim için bir programda biz e, seninle beraberdik Yanımda, yanımızda da sen ayrıldıktan sonra Pozitif Yaşam Derneği'nden bir arkadaşımız vardı. Kendisi bu hak ihlalleri bu konuda onları örnekler verirken örneğin sağlık kurumlarındaki hak ihlalleri bir pozitifli kişiye sağlık çalışanı hekim e, test sonucuna bakıp Aa, sen eğitisin sen ölürsün demiş. Yani bu, bu tabi bu tarz bir yaklaşım. Yani bunları e, benim de duyduğum oldu. Örneğin e, bir insan ticareti mağduru e, bir e, kadından duyduğum da aynı şeydi. E, hekim gerçekten e, rapor verirken, raporu verirken sen eğitsin öleceksin diyerek vermiş. Ki e, biz tıfak artık zamanda doğru tanısı konan ve e, uygun tedaviyi alabilen E, bireylerin artık AIDS'den e, e, ölümü engellediğini AIDS'in e, bir e, ölümcül hastalık olmaktan çıkıp kronik süregen bir hastalık olma yolunda ilerleyip öyle tanımlanması gerektiğini e, söylüyoruz biliyoruz doğrusu da bu ama tabi tedavi erişim olabilirse ilginç bir noktada bu bu UNES'in raporunda gördüm bilmiyorum ne dersin Türkiye'de nasıl durum Ee, örneğin e, sadece ilaca erişim, e, parasal olanaklar değil gelişmiş ülkelerde. Örneğin tedaviye başlananların %96'sı tedavilerini sürdürüyorlarmış. Ama Afrika'da tedaviye başlanma şansını elde etmiş ender hastaların %47'si tedaviyi sürdürüyormuş. Yani yarısı neredeyse şu ya da bu nedenle tedaviye ara veriyor, kesiyor. Tabi bu daha büyük sorunları beraber. Evet, yine rakamlar 34 yaklaşık 34 milyon e, HIV yaşayanın. ...tedaviye muhtaç olanın ancak 6 milyon evet. kişisinin tedavi aldığını dünyada gösteriyor. Ve 2015 yılına kadar bunu 15 milyona Çıkartma, çıkartmak hedef. hedef. Evet. E, tabii sistemlerin çok yerleşik olmadığı, e, kopukluklar olduğu, sürdürülebilirliğin olmadığı... E, ...ülkelerde e, tedavinin e, sürdürmemesi e, çok bir sürpriz değil. Evet. E, batı ülkelerinde bunun sürdürülebilirliği... Önleme çalışmalarına da destek veriyor. Tabii. Çünkü ne kadar e, tedavi hizmetleri yaygınlaşırsa, tedavi hizmetlerine HIV ile yaşayanlar ne kadar kolay ulaşabilirlerse toplumdaki Başlığı. salgının da yayılma hızı düşecektir. Tabii. Peki bir müzik arası daha verelim. Yine aynı e, CD Sol en C, Solidarity en Fonsida CD'sinde yer alan bir başka parça. Alain Souchon ve Charles Midi birlikte seslendirecekler. Sava Savien. Joli que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais, il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Toutes ces bontés passées, ces exploits, qu'il compte comme un huissier. Ce qu'on lui doit, ton cœur n'a plus la chaleur. Que j'aimais, t'es plus joli que jamais. La nuit que je t'ai connu t'es dès Les affranchis sans chichi, mais t'avais quand tu guettais le pauvre con qui te quittait, le regard noyé d'un chien, ça va, ça vient. J'ai dit pour te consoler des conneries, t'as frotté ton petit nez et t'as ri. Tu jouais les affranchis sans chichi, l'ami que je t'ai connu était noir. Pas un souvaillant Sauf ton corps, mais ton corps c'était payant Un trésor Un trésor que tu donnais comme on vide son porte-monnaie dans la main d'un plus paumé Ça va, ça vient Depuis tout ce qu'on s'est donné de bonheur pour se le dire on se retenait La pudeur Mais, mais ton, ton corps c'était payant Un trésor Fais mais pas un souvaillant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 öflüke Alan Suşon le 6 midadan dililik Saba parçayı seslendirdiler 2 Aralık 2011 94.900 açık önce sağlık programında sevgili doktor Muhtar Çokarla eee ile birlikte yaşayanlar bu sağlık sorunu ülkelerde nasıl yaşanıyor ve son bölümde de biraz Türkiye'de cinsel davranış Çünkü AIDS'in hani 3 ana yoldan bulaştığını işte kontrol edilmemiş ve virüs içeren taşıyan kan ve kan ürünlerinin tedavi amaçlı kullanımı cinsel ilişki ve anneden bebeğe bulaş şeklinde geçtiğini hani öyle sivrisinek sokmak. Günlük ortak kullanılan eşyalar, davranış biçimleri, kapı tokmağa, tokalaşmak, kalemi tutmak, aynı iş yerinde çalışmaklarının eğitimini bulaşmadığını artık söylemekten <gülüyor> biz yorulduk ama insanlar herhalde duymaktan yoruldular bunu. Oralara fazla girmiyoruz. Bilindiğini varsayıyoruz. Peki öyle olmadığını bilsek de. Ee, ama e, gelelim şu cinsel davranışa. Neden gelelim diyorum. Çünkü hem kanla bulaş hem de anneden bebeğe bulaş. Bir şekilde sağlık otoritelerinin aldığı kararlarla engellenebilen en azı indirilebilen ya e, bulaş şekilleri ama cinsel davranış oraya devlet karışmıyor en azından şimdiki. Evet, eee aslında tabii bu alanda da devletin e, karışacağı eğitim bölümü var. Evet, eğitim bölümü e, çünkü var. insanlar eee Yaşam biçimlerini değiştirdikçe özellikle Türkiye'de son yıllarda göç olgusu çok önemli bir olgu. Evet. Ve kırsal alanlardan kentlere çok büyük bir göçü yaşadık 1960'lardan evet. 70'lerden bugünlere. Ve göçle birlikte kentlere gelen insanlar kendi davranışlarını kendilerinden sonraki nesillere ...ulaştırmakta güçlük çekmeye başladılar. Bunu biliyoruz. Hı hı. Ee, kırsal alandaki eğitim mekanizmaları... ...öğretim mekanizmaları çok... E, ...kentlere uymadı. Ve kent yaşamı... ...beraberinde e, teknolojik gelişmelerle... ...birlikte yeni yaşam biçimlerinde... ...özellikle televizyon aracılığıyla... ...empoze etmeye başladı. Ve e, bu medyanın da çok büyük etkisiyle... E, ...büyük şehirlerde... ...artık büyük şehirlerimizde çok fazla... Büyükşehir dediğimiz zaman eskiden İstanbul, Ankara, İzmir'di. Şimdi yüzde yetmişi, yetmiş beşi Türkiye'nin kentli oldu. Tabii. büyük şehirlerimizde artık gençler çok önem kazanmış vaziyette. Tabi yetişkinler de önem kazanmış vaziyette ama insanlar daha erken yaşlarda cinsel ilişkiye başlıyorlar bunu biliyoruz ve... E, ...partner değiştirmeye de eğilimler Bunların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Siz demiştiniz bu cinsel ilişki tabii önemli bir konu. Ama bir taraftan da baktığımızda Türkiye'de salgının o patlamalar... ...çatlamalar göstermediğinde de biz bu geçen 10 yıllar, 15 yıllar içerisinde... ...kafa yorduğumuzda Allah Allah Türkiye'de acaba bir farklı durum mu var? Yani insanlar cinsel ilişkide... ...bulunuyorlar, partner değiştirmiyorlar... ...ya da cinsel ilişkide mi bulunmuyorlar... Ee, ...yani sadece lafta mı... ...bu cinsel ilişkide çok partner değişikliği gibi... ...Türk halkında böyle mi bir şey var diye... Ee, ...düşündüğümüz zamanlar oluyordu... ...ama e, sonradan... E, ...gittikçe daha... E, ...fazla bilgiler elde ettikçe... Evet. ...aslında bu işlerde... E, ...cinsel networklerin çok önemli olduğunu... Hı. ...anlamaya başladık... E, ...insanlar... E, Çok eşli yaşayan e, insanlar var Türkiye'de. E, özellikle e, risk altındaki gruplardan bildiğimiz örneğin turizm sektöründe çalışanlar, kamyon şoförleri e, gibi gruplar e, çok eşli yaşıyorlar. Ya da erkeklerle cinsel ilişkide bulunan e, sek veya seks işçileri, bunların içerisinde kadınlar var, travestiler, transeksüeller, erkek seks işçileri dahil var. E, bunlar da çok eşli yaşıyorlar. Bunlardan belli networkler oluşuyor. Ya da belli gruplar örneğin yabancı seks işçileriyle cinsel ilişkide bulunuyorlar. Yerli seks işçileriyle cinsel ilişkide bulunmuyorlar. Bunlar kapalı networkler. Ama bu networklerin içerisinde bu cinsel networklerin içerisine bir hiv... ...yaşayan kişi girdiğinde... ...bu enfeksiyonun o network içerisinde... ...hızla yayılması bir oluyor. Peki prezervatif oluyor. kullanımı yıllar içinde değişiyor mu Türkiye'de? Evet. Artıyor prezervatif mu? Prezervatif artıyor. Mu? <gülüyor> artıyor. <gülüyor> Ama mi? nüfus da artıyor. Yani eskiden e, satışların e, daha fazla olması... ...çok büyük bir sürpriz değil. Ama her şeyden önce... E, ...çalışmalar yapılan yerlerde... ...örneğin seks işçiler arasında... Rezerfetif kullanımı Hı, bu konuyu artıyor e, Hatta bunları çalışma sizin yaptığınız e, sizin emeğiniz projelerinizin... büyük katkısı varde bir miktar katkısı evet. var ama buna büyük demek biraz zor Çünkü Türkiye'de 10 bin kadar olduğu Hı. düşünülüyor seks işçilerinin Biz bunların sadece 2000'ine 3000ine düzenli olarak ulaşabiliyoruz en fazla ulaştığımız 50007 bin Kişi olabilir Bu da büyük bir rakam. Bu 8 işleri bin gibi dediğin rakam e, herhangi bir kayıt altında olmayan kaçak kişiler hmm. mi? Bunların içerisinde e, 3000-4000 kadar genel evde çalışan kadın var. Türkiye için. Türkiye mi? için bunlar. Hı -hı. E, 56 tane genel ev var e, kayıtlı e, çalışan e, kadınların bulunduğu. 12 bin tane e, sağlık tedbiri alınmış kadınlar. Kadın, o ne demek ya? Tescit edilmiş kadın. Bu genel evde çalışması mümkün olmayan e, ama FUŞ'u geçim vasıtası olarak temin etmiş. Sağlık mücadele Sağlık tedbiri alınmış. FUŞ'la mücadele komisyonları çok ilginçtir. FUŞ'la mücadele komisyonları e, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme e, mevzuatımız olan başlıca Zührevi Hastalıkları Hı. Önleme Tüzüğü'nde... ...Türkiye'deki cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleyecek birim olarak tarif edilmiş. Her evet. ilde var bunlar ama sadece genel genel, genel evleri denetliyorlar, Hı -hı. genel kadınları tescil ediyorlar, kaçak çalışılan yerleri tespit ediyorlar. Ama bana göre cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi görevleri de verildiği için bence eğitimlerden yani. de sorumlu olmalılar, test merkezlerinden tamam. sorumlu olmalılar. Örneğin gönüllü test merkezleri neden FUŞ mücadele komisyonlarının görevi? Tabii. ...dahilinde düşünülmez. Ne bu da ilginç şey. Sadece fuhuşla mücadele ediyorlar. E, fuhuşla mücadele. E, yani daha doğrusu... E, fuş yapanlarla mücadele etme... ...biçimine evet. de dönebilecek bir biçimde. <gülüyor> Çünkü fuhuşla Peki. mücadele etmekle... ...fuhuşla... ...fuhuş yapanlarla mücadele etmek karıştırılıyor bazen. Peki bu yüz bin kadar seks işçisi var... ...bunların bir milir miktarına... ...beş bini kadarına, 3000 bin kadarına... Bin kadarına e, ...biz erişiyor Ne yapıyorsunuz? E, öncelikle... E, ...başlangıçtaki hedefimiz... E, Cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar konusunda bilgi vermek, e, güvenli cinsel davranış konusunda tutum davranış değiştirmek. E, bunları yapmayı amaçlıyorduk. Ancak e, başlangıçta seks işçilerini tanımadığımız için e, bu konuların içerisine çok doğrudan atıldığımızda işlerin e, pek de öyle kolay yürümediğini Hı. gördük. Çünkü seks işçilerine ulaşmak çok ayrı bir sorun. Seks işçilerinin başka sorunları yanında sağlık sorunlarıyla uğraşmak ayrı bir sorun Çünkü Türkiye'de seks işçiliği yapmak e, bir ceza unsuru değil ceza değil e, hmm. ceza verilmiyor yani seks işçiliği yaptığınızda ceza verilmiyor ama seks işçiliği yapmak çok ideal bir kavram e, seks işçiliği yaparken herhangi bir suça bulaşmadan seks işçiliği yapmanız hmm. mümkün değil e, yani adım atmanız e, ceza almanıza Niye? neden Nasıl olabiliyor Çünkü yasal fuş alanıyla yasal olmayan fuğuş alanı bizde ayrılmış. Bizim mevzuatımız yasal alanları genişletmek yasal alan, yasal yani. alan genel evde yapılan fuş ama onun dışıdaki yani onun dışındaki fuş idare genellikle... tarafından engellenmesi gereken fuş alanı. Hı hı. Ama bu alanda ceza yasası kendini yetkisiz gördüğü için yani ce fuş yapılmasına ceza verilmediği için, hı hı. Baypaslar oluşturulmaya başlanmış. Hmm. Örneğin kabahatler kanunuyla e, travestiler, transeksüeller e, gürültü yapmaları nedeniyle ceza veriliyor ve onların e, belli yerlerde bulunmaları engelleniyor. Çok ciddi idari para cezaları veriliyor seksizcilerine. E günde beş sefer, altı sefer yetmiş'er, seksen'er liralık para cezaları veriliyor. Ne kadar Türk toplumuna özgü bir şey yani. Evet, yani ana fikrini etrafında öyle dolanırız. Değil mi? Yani bir taraftan <gülüyor> devlet içinde önemli bir gelir kaynağı. E, Allah bu Allah. alandan toplanan e, para cezaları. E, mesela gürültü yapmak e, böyle bir e, kabahat. E, ya da işte çevreyi kirletmek e, böyle bir kabaat Verilen emri Yerine getirmemek otorite tarafından yine böyle bir kabaat Ya da e, herhangi bir seks işçisi grubu, e, örneğin üç tane seks işçisi bir evde e, baskın tarafından yakalanıp birini evi işletmek, bir yer temin etmek suçuyla, e, öbürkünü e, geçimini temin etmek, e, birini de teşvik etmek suçuyla e, yargıya gönderilebiliyor. İlginç. Bu şekilde halbuki orada çalışanlar bir araya gelmiş seks işçileri e, bir ev tutmuşlar fuş yapıyorlar. Hı hı. E, birine de e, eğer o da erkek kimliği varsa e, travesti ise ona da fuşa teşvik etmek suçundan dava ol, açılıyor. Ol. E, çünkü, Ve bunlara erişmek zor dedin sen eğitim için. Bunlara ulaşmak zor çünkü e, emniyet e, mevzuatı gereği bu alanı daraltmak zorunda. Hı hı. Ve e, fuş alanındaki alan, yasal alan genişletilmediği için yani yeni tesciller yapılmıyor. Bir taraftan da öyle bir durum var. E, yeni genel evler açılmıyor. Yani buradan yani yeni genel evler açılsın diye bir mesaj vermek doğru <gülüyor> değil. E, ancak bu alanda sorunlar var. Hı. Ama yasal alan e, sabit bırakılıp, yasal olmayan alan e, daraltılmış olsun. daraltılmaya çalışıldığında ve nüfusla birlikte o alandaki... İnsan sayısı da artmaya başladığında seks işçileri üzerlerindeki baskılar nedeniyle çok izbe-izole koşullarda çalışmak Hı, zorunda kalıyorlar. Koşlar. Peki e, insanlar... siz nasıl ulaşıyorsunuz? Biz bu yine seks işçileri arasından e, bize gönüllü olarak katılım sağlayan seks işçilerini eğitip bu seks işçilerine ulaşıyoruz. Peki nasıl onlarda bu eğitim sonucunda... E bu prezervatif kullanım oranlarından geçtik buraya. Evet. E, yani eğitimin nasıl karşılıyorlar ve nasıl uygu, uyuyorlar? Bir yani sonuç bahsederek belki bunu vurgulamak mümkün. E, yaptığımız bir araştırmada e, 2009 ve 2010 yıl içinde e, erkeklerle cinsel ilişki kuran erkekler, damar içi madde bağımlıları ve seks işçileri. Bu seks işçilerin içerisinde kadın, travesti, transeksüel seks işçileri var. Bunlara yönelik e, tutum, davranış ve test sonuçları üzerine yaptığımız bir araştırmada erkeklerle cinsel ilişki kuran erkeklerde yüzde beş ki bu gruba HIV pozitiflik oranı yüzde beş. Ki bu orana HIV önleme çalışmaları benim bildiğim kadarıyla çok yeterli değil. Ama bizim ulaştığımız grupta yüzde üç buçuk olarak tespit ettik. Arada yüzde bir buçukluk bir fark var ve bu çok önemli bir fark. Hı hı. Bu grup... Kondom kullanıyor, güvenli cinsel ilişki kurallarını uyguluyor ve öbür gruptan aynı partner hatta daha fazla partner değiştirdikleri halde kendilerini daha iyi koruduklarını biliyoruz. Ama bu yasal yaptırımlar bunları giderek daha izbe, izole koşullarda çalışmaya zorluyor ve kondom için pazarlık edemeyecek duruma geliyorlar. Evet. Bu sakıncalı, hewates evet. açısından sakıncalı bir durum. Yani hiçbir şeyi umursamıyorsak, seks işçiliği konusunda ne kadar katı ahlaki hı hı. E, düşüncelerimiz de varsa en azından bir sağlık e, sorunu, nedeni, sorunu yani, nedeniyle bu alana el atmamız gerekiyor. Peki Muhtar, sürümüz dolmak üzere hatta doldu gibi ama son olarak bu bir Aralık Dünya Eğitik Günü ile ilgili olarak e, hani bu dışlama, e, başkalaştırma, öteleme, e, önemsememe, yer altına itme bu ne tip sonuçlar doğurur ve bunu bu neden evet, yapılmamalı? Bu, bunu bir cümle söyle lütfen e, kapatacağız. Bu... E, Toplum için bir tehlike oluşturuyor. Çünkü yer altına inen insanlar e, riskli davranışta daha fazla bulunuyorlar. Ve edelim. insanlara daha fazla hastalık bulaşmasına neden oluyorlar. Bunları yer üstüne çıkartmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Desteklememek için elimizden geleni yapmamız lazım. Muhtar çok teşekkürler. Ben Hakik de teşekkür dayardın. ederim. Ee, Sağ olun. Dünya eskünü bir aralık e, kapsamındaki etkinliklerden bir gün sonra açık radyoda önce sağlık programında bu konuyu... Bizi de beraber ele aldık ve hani o klasik Söylevilerin dışında en azından belki işin sosyal yönünü biraz daha ayrıntılı Konuşma olanağı bulduk. Tekrar tekrar teşekkürler Geldiğin ben için de teşekkür ağzına sağlık Efendim programın sonuna geldik ee, Hem teknik masaya hem destekçimiz Zeynep Gürden'e teşekkür ederek Son parçayla sizlere veda edelim Yine Solancy Sol Sol CD'sinde yaralan bir parça ama kalabalık Hemen hemen bütün sanatçılar Francis Cabrel, Michel Jonas Catherine Lara, Maxim Le Forestier, Moran, Alain Souchon ve Zazi birlikte Sesleniyorlar. Tabopa et Bonnet Oh, Il y a des colorants par marrants du mazout dans les océans des trucs bizarres dans nos assiettes Poire dans les fils pour nous, pas plus d'amour sur pellicule, que fleurs sur le vitume, t'as beau pas être beau, mon cinglé, j'étais dans la pelle. qui y a quand même des mecs con du soleil Dans la tête Sur ma planète Des mecs qui pensent pas que c’est chacun pour soi qui se tendent les bras sur ma tête à moi. Ge sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayanlar: Sunanlar Hasan Meriç, Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun